İyi günler, iyi günler. Nasılsın kara gözüm? İyidir iki gözüm. Yahu hacimat. Efendim kara gözüm? Şöyle yüz metre öteden benim ben olduğumu gösteren bir şey yok mu? Nasıl senin sen olduğunu? Yani radyocu olduğumu. Yani öyle yüz metre öteden olsa olsa anten olur. O da senin üzerinde olmaz. Anten diyorsun. Yok yani onu senin için demiyorum. Daha doğrusu lafa düzelterek gideyim efendim ben. ...öyle yüz metre öteden hiç kimsenin ne olduğu belli olmaz. Üniformalılar yüz metre öteden... ...iki yüz metre öteden belli oluyor ama. Ha yani o, o şekilde diyorsun. Bizim üniformamız olmadığına göre... E, ...ne yani forma falan mı istiyorsun sen şimdi? Nereden çıktı boş şimdi? Ya geçen X bir yerde... ...X biri benle olan ikili diyaloğunda... ...görev başındaki memura hakaretten seni diyerek girdi... ...ona göre diyerek lafı bitirdi... Oysa ben görev başındayım ama neredeki ispatıp? Ne ispatı Kara gözüm. Bir burada görev başındasın, başka yerde değilsin ki. Ya öyle değil. Bir radyoçu her şeyi süzer. O süzdüğünü de mikrofona taşır dediğini ne çabuk unuttun sen? Ee, o, o, o başka, o, bu başka kardeşim. Ben o zaman o süzme işleminden birini yapıyordum. O işlemi yaparken ceketin cebine bir mini anten yerleştirirsin, olur biter. Hemen aman, aman rahat gül içinde kalmasın. Yok en iyisi ben anten yerine cebime amblem arma yapayım ve ona rrr, anten resmi koyunum durayım. <gülüyor> anten resmi. Ha bu, bu da olur bak. Ve diğer meslektaşlarla yaptığım amblemi paylaşmayayım. Ee, çok merak ediyorum. Nasıl yapacaksın bu amblemi? İlk önce ortaya. Bir anten. ...kalka geçmeyelim. Bir, bir, bir, bir... ...ne olabilir? Bir antenciği, ...bir ee, anten gibi bir şey. Uydu anteni, uymadı. Başka bir şey. Ee... <gülüyor> Geldin mi antene? Antene gel antene. Bu akşam pek neşelisin Hacı Allah bozmasın Karagöz'üm. Orası belli olmaz Hacı Efendim? Anten diyorum, anten. Ha bizim anten. <gülüyor> ha, sizin anten. Bence büyük olsun Karagöz'üm. Maksat iyi çeksin. Tövbe, tövbe. Yok anten olmaz armada. Şey, amblemde. Yoksa... Yakama bakanlar nasıl iyi çekiyor mu diye takılıp dururlar. O zaman koca bir radyo olsun. Önünde de o benim o yaz. Ne yani ben radyo muyum? Hayır efendim sen radyo olmayacağına göre radyodan radyocuyu çıkarırlar herhalde. Hayır bence yeni bir marka radyo çıkmış. Onun reklamını yapıyorlar çıkarırlar. Yok daha neler canım. Sen bir şey söyleme acaba rica ederim. Bence sen antene dön, antene. Sen kafayı iyice antenle bozdun ha. Yok mu burada şöyle okkalı bir anten? Yine şiddete dayandı bizim son. Efendim, geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar fırçı lisan ettikse... Affola!